Allahu falahudillah, wama'idil falahadillah. Ve Ve ve Ya ve ve Ve ve ve man yuta ilaha ve rasuluhu faqad faza fefzan azima. Amma ba'du fe ibadallah inna astaqal hadihi kitabullah ve hayral hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdethatuha ve bid'a ve ve Dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim. El-sunnet el cemaatin itikadının özelliklerinden bahsediyoruz. Kaça geldik? 24'de 24. 24 geldik. Okul evet. bakalım, evet. Oku bakalım <gülüyor> 24'ü. <gülüyor> Bismillah. 24. Ruhun, kalbin ve cesedin isteklerini cem eder barı. Evet. Yani ne demek bu? Yani materyalist bir din değil. <gülüyor> Tamamen sofist bir dinde değil. Yani ne demek bu? Yani sadece insanın cesedine ya da maddi ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Aynı zamanda manasına da cevap veriyor. İşte mana deyince hep söylüyoruz. Akıl ve kalbin neyi? Birleşimi. Ne doğrudan sadece hitap kalbe, ne de doğrudan hitap akla. Yine sofist düşüncede olduğu gibi sofist diyorum. sufistike yani şey anlamında söylemiyorum. Tasavvuf anlamında söylemiyorum. Sadece kalbe de hitap etmez. Yani işte nedir kalbe hitap etmesi? Tamamen insanın cesedini bir kenara atan, maddesini bir kenara atan, işte sosyal hayatını bir kenara atan, ilişkilerini bir kenara atan. Hayır öyle bir din değil. Yani İslam öyle bir din ki he, insanın kalbine ve cesedine hitap ediyor. Böylelikle ruhuna hitap etmiş oluyor. Ruhuna hitap etmesi demek yani insanın ruhunun insanın kendisiyle ne olması? Barışık olması demek. Hep söylüyoruz. Yani Müslüman insan insan. Kendiyle barışık insandır. Bu çok önemli. Bir insan devamlı kızıyorsa, bir insan devamlı gerek evinde, gerekse dışarıda terör estiriyorsa, bu insan kendisiyle barışık değildir. Ruhuyla barışık değildir. İslam'dan alabileceklerini çok fazla ne yapmamıştır? Almamıştır. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Yani Peygamber Peygamber'e hayatına bakın. Bakın hayatına. Yani Ehliyle olan ilişkilerine bakın. Ehliyle olan ilişkilerine bakın. Sahabeyle olan ilişkilerine bakın. Daha geneli Yahudilerle olan ilişkilerine bakın. Müşriklerle olan ilişkilerine bakın. Ne kadar kendinden emin, mütevazi olduğu kadar ne kadar da ney, cesur olduğunu göreceksiniz. Ama hiçbir zaman için ne o çok tevazusu onu zulme itmiş ne de çok cesareti onu ne yapmış zulme etmiş. Hep orta zalik. Yani ne yok? Kıvam. Kavam dediğimiz neyi? Ölçüyü tutturmuş. O bakımdan yani e, Selefi Salih'in akidesini sadece uzuvlara hükmeder bir akide yapmayacağız arkadaşlar. Ne demek? Ya işte namazın keyfiyeti olmazsa olmaz mı? Belki bizim için olmazsa olmaz. Ama kalbin keyfiyeti ondan daha da olmazsa Olmaz. Yani şu uzuvlarımıza, zahiren gözüken uzuvlara iltifat ettiğimiz kadar, itibar ettiğimiz kadar gözükmeyen ama zahiri etkileyen o uzvada çok önem vereceğiz. Yani kalp amelleri diyoruz. Bak kalp amelleri. Çok önemli kalp amelleri. Şimdi lisan amelleri insanı ele verir. Uzuv amelleri insanı ele verir. Kalp amelleri belki başta insanı ele vermez. Ama öyle bir hale getirir ki lisan amelini de etkiler uzuv amelini de etkiler yani bu ne demek? eğer kalp amelin nakızsa kalp amelin bozuksa bütün amelleri etkiler hani vücutta bir et parçası var ya iyi olduğunda salih olduğunda ne yapıyor? bütün vücut salih oluyor kötü olduğunda ne yapıyor? bütün vücut kötü oluyor bunu şöyle algılayın yani işte kalp hastalandığında bütün vücut hastalanıyor. Bu hastalık da maddi hastalık. Hayır. Böyle algılamayın. Tamam. İşin mantığı budur. Bir insanın kalbi hastaysa madde, cesedi de hastadır. Doğru. Ama din bu boyutuyla olaya bakmıyor. O tıpcıların, doktorların bak baktığı boyut. Yani Mana boyutuyla bakacağız biz. Yani eğer bizim kalbimizde problem varsa, kalbimizde problem varsa, haa. Lisanımızda da problem vardır arkadaşlar. Belki biz göremeyebiliriz. Amellerimizde de problem vardır. Yani uzuvlarımızda da problem vardır. Onun için kalbi düzeltmek çok önemli. Kalbi düzeltmek, kalbi selef-i sali'nin neyiyle? Ahlakıyla düzeltmek çok önemli. O bakımdan, yani burada vurgu şuna. sünnet vel cemaat, amelin zahiriyle uğraştığı kadar... Amelin heykeliyle uğraştığı kadar, amelin görüntüsüyle uğraştığı kadar görünmeyen bir pencere var. Onunla da uğraşır. Ya yani Bu tasavvufçuların işi değil ki sadece. Yani zülhle tasavvufçılar uğraşsın, namazın keyfiyetiyle biz uğraşalım. Hayır, öyle bir şey yok. Bu mantık yanlış. Yani işte birileri gece gündüz ibadet yapsınlar. E biz hiç ibadet yapmayalım. Yani e var ya Bedevi hadisinde, Arabi hadisinde e beş vakit tıkıl cennete gir. Hayır öyle bir şey yok. O he, beş vakitin olmazsa olmaz olduğunu göstermek içindir. O illa olacak. Yani demek istediğim Şehir-i dediği gibi kalp amellerimizi tezin edici, takviye edici her şeyi öğrenmek ve yapmakla mükellefiz. Kalp ameli çok önemli. Yani biz bu canibi ihmal edemeyiz. Yani İmam Ahmed'i İmam Ahmet yapan kalp amelidir. Eğer onda o kalp ameli olmasaydı, o ihlas olmasaydı, o zült, o yara, o takva olmasaydı bu mimar, miras olmazdı. Çok önemli. O bakımdan yani o kalp amelleri bizim çok önemli. Yani sadece böyle şeye bakmayın, kabağa bakmayın. Kalp amellerine de bakın. Ya hocam biz kimsenin kalbini göremeyiz ama kendi kalbini görürsün. Şimdi Ali abi dersten önce bir şey söyledi. Çok etkilendim. Dedi ki ya dedi şeytanın tuzakları, hileleri kitabını okuyorum dedi. Çok etkilendim dedi. Bir yerde artık dedi bıraktım dedi. Okumadım dedi. Çünkü niye? Ya dedi yani hakikaten dedi eksiklikleri var yani. Kendi bazında. Ama şimdi bir adam düşünün. Kalp amellerini aldı okudu. Ya diyor ki ya diyor işte hanımımın ne kadar eksiklikleri var ya. Ya bak görüyor musun? Ne kadar eksik. E başka? E başka? Ya işte arkadaşım Osman'ın bak ne kadar eksikliği var Arkadaşım Fatih'in ne kadar eksikliği var Demek ki o şeytanın tuzakları kitabını iyi okumamış Şeytan onunla oynuyor Sen önce kendi eksikliklerine bak O kitabı kendi eksikliğin için ne kabul et ölçü kabul et Sen başkasına bakma önce kendine bak Önce kendine bak Okuyor musun bende ne eksiklikler var Onu tespit et Ondan sonra birilerinin eksikliği varsa gör ama önce kendini gör. O bakımdan ehli Sünnet'in en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, he, ruha hitap etmesi. Yani bizim akidemiz ruhumuza hitap ediyor. Ruhumuza. Ruhumuz iyi olmalı. Ruh iyi olursa kalp ve ceset iyi olur. Sadece işte namazın keyfiyeti değil. Namazın arka planı. Var mı arka plan? Namaz muhakkak ki insanı nelerden koyar? kötülüklerden. Eğer seni namaz kötülüklerden alıkoymuyorsa senin Sünnet uygun kılmış olduğun namaz belki seni namaz borcundan kurtaracaktır. Ama ayete muhalefetinden dolayı gelip duvara toslayacaksın. Demek ki namazı manayla kılmıyorsun. Demek ki namazı kalple kılmıyorsun. Anlatabildim mi? He, yani her ibadetin bir arka planı var. O arka planı iki şeye dayanır. Bir insanın kendini ne yapması olgunlaştırması, iki topluma hizmet etmesi, ümmete hizmet etmesi. İnsan kendini olgunlaştıramazsa, kemale erdiremezse, mümkün mertebe mükemmellik yolunda ne yapmazsa yürümezse toplum vereceği bir şey yoktur. Önce kendimiz, kendimizi kalben iyileştireceğiz. Bu şart olmazsa olmaz. İyileştirirsek zaten semerelerini alacağız. Ama sadece böyle zahire bakmayacağız, şekle bakmayacağız, keyfiyete bakmayacağız. O dinin kuralları. Ama bugün kıldığım namaz bana ne kazandırdı? Tuttuğum oruç bana ne kazandırdı? Yani zekat bile insana bir şeyler kazandırmalı. Zekat bile insana bir şeyler kazandırmalı. Haç bile insana bir şeyler kazandırmalı. Yani şuna itimat etmeyeceksin. İşte kim ki makbul bir haç yaparsa günahlarından arındırılır. E tamam. Peki ondan sonraki günahların ne olacak? Yani Uhac senin için günahları anırdı bak için bir miat mı? Yoksa heh o hac farizasını yerine getirmekle bir meseleyi bir borcu üzerinden attın mı? Yani onu sadece tekrir zünüp için kullanmayacaksın. O zaman her sene hac etmen gerekir. Her sene hac etmen gerekir. Eğer imkanın varsa yaparsın. Demek istediğim kalbe hitap edecek ibadet Namazın kalbine hitap edecek arkadaşım. Namazın kalbine hitap edecek. Biz Medine'de üniversitede okurken hiç unutmuyorum anlatıyorum da garipsediğim için anlatıyorum. Kınadığım için anlatıyorum. Öğlen namazını hiç rahat kılamazdık. Bizim şeytanımız Medine'de camiada üniversitede neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Yemek, lokanta kaygısı. Çünkü okul öyle bir endekslemiş ki talebeyi bir saat içinde yedin yedin yemedin aç kalırsın. Bakın bir saat içinde yedin yedin yemedin aç kalırsın. Halbuki o vakti 3 saate çekse bu sorun olmayacak. Arkadaşlar. Aynen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah bendim mi sağa? Ama nasıl biliyor musunuz? Böyle eğer arka sağlarda belan kaldıysanız ki bazen 2. rekata yetişiyorsunuz 3. rekata. Vallahi kafanızın üstünden oradan buradan atlıyorlar gözlükler düşüyor. Yani birinin eli bir yerine çarpıyor birinin ayağı bir bak yani şeytanı görüyor musun şeytanı ya yani nedir ya alt tarafı yemek ya yemek yemek ama işte bunu hazırlayanlar bunu düşünecek çünkü şeytan talebeyle oynayacak bu doğal bunun çözümüşü değil kapıya bir adamı koy ee? her çıkan ismini al hangi birini alacaksın arkadaşım 500 kişinin 200 kişi çıkıyor bunun çözümü nedir yaymaktır ha, bu bir örnek sadece yani biz de öyle oynardı mesela. Bir öğrenci düşünün namaz kılarken ya bir an önce yemeğe gitsek. Yani bu namaz bitti işte yani. Bu namaz nedir ki Allah aşkına? Yani bu namaz nedir? Bu nedir? Bu nasıl bir namaz? Yani sadece işte nedir? Niyet ettin, iftitah tekbiriyle başladın, harekatını yapıyorsun, selam verdin. E hani ihlası, hani samimiyeti? Namazında gafil olmak ne demek? Namazında gafil olmak ne demek? Namaz kılmamak demek değil ki bu. Namazında gafil olmanın şekli var, şemali var. Onun için yani İbn-i mesela kalp amellerini okuyun ya da i̇bn Cevzi'nin şeytanın hilelerini okuyun bunu göreceksiniz. Ama maalesef işte biz mecali sanki birilerine bıraktık. Biz zahirle, kabukla uğraşıyoruz. İçle, manayla, kalple uğraşmıyoruz. Birileri de bizi böyle hep zahirle uğraşan, kabukla uğraşan, keyfiyetle uğraşan insanlar olarak algılıyorlar. Hayır öyle değil arkadaşlar. Bugün Hanefisiyle, Şafisiyle, Malikisiyle, hambelisiyle bir insana desen ki ya bana yeryüzünde şöyle kerameti bol olan, hakikaten keramete layık, bu hususta menakip kitaplarında çok yer tutmuş bir adam gösterin deseniz İlk başta göstereceği isimlerden biri kimdir? İmam Ahmet'tir. İmam Ahmet'tir. İlk başta göstereceği insanlardan bir tanesi İmam Ahmet'tir. Neden? Neden? Sünnete bağlılık sadece işte zahirli olmuyor. Dahirli oluyor. içle de oluyor. İçle iç. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a bakınca göreceksiniz. Yani ben hep etkilenirim. Yani Hazreti Ömer'in Kur'an okuduğu zaman ağlaması, etrafındakilerin ağlaması bir adam geliyor Hazreti Ömer'e. Diyor ki yani diyor ya ben ağlayamıyorum diyor ya ben yani yok yani sen ağlıyorsun nasıl ağlıyorsun? Nasıl ağlıyorsun yani bu gözyaşları nasıl geliyor? Adamın garibine gidiyor. E Hazreti Ömer kızıyor. Çok çok kızıyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir örneği aktardıktan sonra diyor ki o zaman ağlayamıyorsan ağlamaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz kalbi en iyi yumuşatan nedir? Ağlama hakkı. Gözyaşı. Yani bazı canipler vardır bunları. Yani bir adam düşünün Allah'ın gölgesinin altında gölgenecek. Yalnız başına Allah'a zikredip gözleri yaşaran insan. Neden? Allah'ı yalnız başına zikrediyorsun gözlerin yaşarıyor. Bunu biz yapabiliyor muyuz? Yani eğer yapamıyorsak bizde problem var. He, yani namazı hakkıyla kılmak, orucu hakkıyla tutmak. Yani haç yapanlarınız var değil mi? Yani haçta şeytan vallahi insanlarla ne yapıyor biliyor musunuz? Alay ediyor alay. Haçta şeytan insanlarla alay ediyor. Adam şeytanı taşlarken şeytan onu taşlıyor. Adam şeytanı taşlıyor, şeytan onu taşlıyor. Çünkü niye? Ya işte ne zaman ne yapacağını çok itibar et. Tamam dikkat et yani şunu şundan önce yapacaksın ama o kalbinle oraya gittiğinde kalbinle oraya gittiğinde şeytanı niye taşladığını bil. Yani bu sembolik bir ifade olabilir. Tamam şeytan o gün kaçar, en rezil olduğu gündür. Ama en rezil olduğu gün, şeytan taşlayanların yarısına galibe çalabiliyor yani. En rezil olduğu gün bile. İşte niye? Kalp ameli ne olmalı? İyi olmalı. iyi. Kalp ameli güzel olmalı. Bunun için takviye unsurlar ne? Lazım. Yani işte... Çocukları biz 5 vakite kaldırmaktan bahsediyoruz. Yani işte çocukları 5 vakit namaza kaldıralım ya. İşte niye? Sabah namazına kaldıralım. 5 Ya yani bizim alay ettiğimiz, güldüğümüz insanlar tecüte kaldırıyor arkadaşlar. Alay ettiğimiz, güldüğümüz insanlar tecüte kaldırıyor tecüte. Hiç alacak şeyimiz yok mu bizim? Nasibimiz yok mu? Hani biz sabah namazı zorla kaldırıyoruz diyelim. Beş vakit kılmasını zorla sağlıyoruz. Bizim eksikliğimiz o insanlar teheccüde kaldırıyorlar. Teheccüd. Kalkıyor babasıyla iki saat namaz kılıyor. Sen kararını bulacaksın. Bir örnek. Bazı şeyler ufaktan başlanacak. Yoksa kazanılmıyor arkadaşlar. Kazanılmıyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani e, bu başlık uygun bir başlıktır. Ruh, kalp, ceset bir bütündür. Din bunların hepsine hitap eder. Onun için inşallah Edda ve Deva adlı kitabı tavsiye ediyoruz. Bugün getirecektim ancak unuttum. Edda ve Deva adlı kitap. Ee, hangi yayınlarında unuttun? İbni Kayyım'ın kitabıdır o da. Ha, e, ilaç diye ilaç kalbin ve ilacı. kalbin ilacı diye tercüme edilmiştir. Kalbin ilacı diye tercüme edilmiştir. Evet. Yazın bir kenara. Arapçası Edda ve Deva yani hastalık ve ilacı diye ki kalbin ilacı ismiyle tercüme etmişler. Bu kitabı da temin ediyoruz inşallah okuyoruz kalbin ilacı. Yine İbn-i kalp amelleri var. İbn-i kalp amelleri de farklı bir e, bakış açısıyla ele almıştır. İbn-i kalbin ilacı kitabı çok daha farklıdır. Muhakkak okuyoruz. İnşallah e, yani pek çok eksiğimiz o kitabı okuyunca ne yapacağız? Göreceğiz. Evet. Bu unsurlardan herhangi birisi diğerine galebe çalmaz. Onlardan birinin isteği diğer bir isteğe baskın gelmez. Bilakis her şey son derece dikkatli Uyumlu ve dengeli bir şekilde seyreder. Bunun delillerinden birisi şudur. Allah Azze ve Celle müminlere, resulleri emrettiği şeyi emretmiştir. Onlardan kendisine ibadet etmelerini, kendisine razı edecek sahih amel işlemelerini, güzel ve temiz şeylerden yemelerini ve bu hayatta Allah'ın kullarını hizmetine vermiş olduğu şeyleri, yani nimetleri keşfetmelerini ve hap din ve sahih akide ile, kain olanlara her türlü yüceliğe, yükselmeye ve doğru ilerleyişe sevk etmiştir. Bu yüce dinin herhangi birini bilen kişi Allah'ın yaratıkları üzerindeki cömertliğinin ne kadar büyük olduğunu anlar. Kim ona sırt dönerse, yani arkasını atarsa batıla, sapıklığa, başarısızlığa, hüsrana ve zillete düşer. Yani e, ne demek bu? Yani sadece dini ceset olarak görenler yani işte nedir ceset işte uzuvlar beden ya da sadece ruh olarak görenler düşünün yani bu insanların halini düşünün biz bunu şeye uygulayalım bizim mantığımızı uygulayalım İslami mantığa uygulayalım sadece kalp amellerine önem verenler böyle bir şey olabilir mi? Kalp amellerine yani sen iyilik timsali bir adam ol ama namaz kılma yani kılmasan da olur. İyilik timsali bir adam ol ama işte oruç tutmasan da olur. Hayır böyle bir şey yok. Ya da namazında niyazında hiçbir eksiklik yok. Her türlü rezillik adamda var. Yalan yere yemin var. Belli şeyleri ticaretine alet etme var. İşte işkence var, azap var. Her türlü rezillik var, zulüm var. Yani olmaz. Yani bunların her biri bir arada olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakacağız. Yani sözleri var. Sözlerini şurada koyduk. Bir de fiiliyatına bakın. Fiiliyatına. Bir insan düşünün ki sözleriyle fiiliyatı muvaffuk. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? İşte bunu Peygamber Efendimiz de görüyoruz Aleyhisselatü Vesselam. Sözleriyle şimdi tamam ben Necmi Hoca olarak çok şey size tavsiye edebilirim. Ama fiillerimle bunları teyit etmem. Bazen aksini de yapabilirim. Ama bakın peygamber efendimizde bu yok. İstisnai durumlar vardır. Kendi zatın özel durumlar o ayrı. Ama o da genelde bizim lehimize olan durumlardır bakın. Yani işte tevcut olayını örnek alın. Gece ibadetini örnek alın. Kendine farz. Bizden tahfif var. Ha. Yani bakın. Sözlerine bakın. Uygulamalarına bakın. Muafık. Birbirini teyit ediyor. Arada tezat yok. Neden? E çünkü yani yaşantısı o. Ahlakıyla Kur'an, namazıyla Kur'an, orucuyla Kur'an, sözüyle Kur'an, yemesiyle Kur'an, içmesiyle Kur'an, her şeyle Kur'an. O bakımdan. Yani Peygamberi Sallatu Vesselam'ı bu hale getiren peygamberliği yanında aynı zamanda kalbinin safiyeti. Bakın yani... Cebrail gelince böbreğini çıkarıp temizlemiyor. Evet. Yani böbreğini çıkarıp temizlemiyor. İmam Zehbi öyle diyor, örnek veriyor. Ha, kalbini çıkarıyor arkadaşlar, kalbini. Ya bu olay bir kere ceryan etmiştir, iki kere, üç kere muhtelif rivayetler vardır. Çok önemli değil. Yani kalbini çıkarıyor. Altından bir tasın içine içinde Zemzem olan neyin suyun içine koyuyor, yıkıyor ve yeniden yerine koyuyor kalp çok önemli kalp çok önemli ve bazı rivayetlerde içinde ufacık bir ney buluyor ufacık ney bir manevi kir nokta nokta ki insanın kalbini düşünün her işlediği günah onda ne oluşturuyor bir Hı. siyah nokta siyah. Ve o noktalar toplanıyor hatta alimlerin bazı tespitleri var diyorlar ki yani tabi bunlar tecrübi tespitlerdir eğer bir insan Kur'an dinlemeyi, Kur'an dinlemeyi belli bir müddetten sonra nefsine ağır hissediyorsa o insanın kalbi artık siyah noktalar tarafından işgal edilmiştir. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Adam arabasıyla yolculuk yapıyor. Bakın işte bunu nefsimizi alacağız. Ne yapacağız? Uyarlayacağız arkadaşlar. Emin olun toplumumuzun çoğunda bu var. Ne o? Adam yolculuk yapıyor. Diyelim buradan Trabzon'a gidecek arabasıyla 18 saat. Kemal Ya! Kaseti koyuyorsun Kur'an kasetini. Emin ol yarım saat dinleyemiyor. Emin ol yarım saat dinleyemiyor arkadaşlar. Yarım saatini. Ya hoca diyor şunu kapatsak olmaz mı? Ya ben bunu yaşıyorum. Ben bunu yaşıyorum. Ama kalkıyorsun, Eşref ziya Tevzi koyuyorsun. Eşref Ziya Terzi'nin Bağdat, Bağdat'ı 50 kere dinliyor. 50 kere. Ya da Arapça bir ilahi Ya Mekke, Ya Mekke 50 kere dinliyor. E arkadaşım yani Kur'an'ı niye dinleyemiyorsun? Hiç bunun muhasebesini yaptın mı? Hiç sordun mu ya ben bu Kur'an'ı yarım saat sonra niye kapatmak istiyorum? Tamam bir sohbet yaparsın anlarım. İşte dinlemek gerekir Kur'an-ı Kerim'i kapatalım. Ama yağın yalnız yolculuk yapıyor, yalnız yolculuk yapıyor. Yarım saatten fazla Kur'an dinleyemiyor arkadaşlar. Yarım saatten fazla. Bunu iş nefsine sordun mu? Ben bu Kur'anı neden dinleyemiyorum? Ya da bir sual sorayım. Ya da bir sual sorayım. Şurada günde bir saat Kur'an-ı Kerim okuyan kaç kişi var? Bir saat. Yarım saat. neden diyorum biliyor musunuz? Bakın. Bir insan günlük eğer girdi bir kenara bırakın. Kur'an'dan nasibini almıyorsa o insanın kalbinin her an nifaka kayması, fıska kayması muhtemeldir. Selefin evine bakın, selefin evine. Şimdi bizde ne hüküm var? İşte Bakara giren eve şeytan girmez. E bakara giren eve ne demek şeytan girmez? İşte kasetle giren. Öyle değil, öyle değil. Öyle bir şey yok. Şimdi ben bazen tavsiye ediyorum. Hocam diyor işte diyor çocukta irkilme var. işte ne bileyim evde garip garip mahlukatlar görüyoruz. Işıklar yanıyor, sönüyor. O zaman diyorum ki ben onlara, "He, muhakkak sabah kalkın. İteyi bir açın. Bakara suresini o evde ne yapın? Bir gümbür gümbür dinletin." diyorum. Ama Bakın bu zayıf bir hüküm. Onu sen okuyacaksın sen. Yani Bakara suresi girmeyene ve şeytan girer demek. He, Bakara suresini he, Müşari Raşid'in sesiyle eve sokmak demek değil. Bunu sen okuyacaksın arkadaşım sen. Yüksek sesle oku biraz. Çoluğun çocuğun da duysun. Olmadı sesini düşür yoruldun. Ama yani eski insanlarımızı düşünün ya Kur'an-ı Kerim hiç ellerinden eksik olur mu? Kur'an bu Kur'an. E Kur'an'la ilişkin yok. E hocam diyor elhamdülillah diyor günde 40 kere Fatih'e okuyorum. Hani 40 vakit şey 40 rekat ya toplam. Bütün işte sabahtan başlıyorsun yaslaya kadar. Ya bu değil işte kastedilen bu değil. Namazda okuman gereken Kur'an-ı Kerim o zaten namazın neyi hükmü. Senin kendi Kur'an okuman lazım. gazte okuyorsun. Yani bir insan düşünün. Dini kitap okuyor, Kur'an okumuyor. Vallahi dini kitap okudun İbn-i Onun nedir biliyor musun? Şeytan ona vermiş olduğu hilelerden bir tanesi. Bak emin olun. Emin olun. Adam dini kitap okuyor, Kur'an okumuyor. Neden arkadaşım? E, öğreniyorum. öğreniyorum. Bu ne demek öğreniyorum? Senin günün, günlük olarak Kur'an'a ayıracağın bir vaktin yok mu? Okuyacaksın. Mustafa alacaksın elini, okuyacaksın ezberin yoksa eğer. Okuyacaksın, musafla haşinleşir olacaksın. O senin el kitabın, el kitabın o. Temel el kitabın. Onsuz olmaz. Bir örnek. E Kur'an okuma, yani niye ben çok etkilenmiyorum? Etkilenmezsin ki, etkilenmem mümkün değil. Okuyacaksın. Günde 10 sayfa, 20 sayfa yeri geldiğinde bir cüz. Yani bir kere günde en az, en az bir hizbi okuman lazım. En az bir hizbi okuman lazım. En az. Yani sen cüz'ü dörde böl. Cüz'ü dördedir. böl. Dört günde bir cüz ok. En az. Kaldı ki Selef günlük cüz okurmuş en az. Günlük. Günlük. Okuyacaksın. Bir haftada hatmedeni var, on günde hatmedeni var, on beş günde hatmedeni var, yirmi günde hatmedeni var. En ideali bir ayda hatmetmek. Çünkü Ramazan'da hikmet var. Ramazan bir ay. Kur'an ayı. E bak uyarlayın göreceksiniz. Bir ay. Yani bir ayda Kur'an'ı bitirmen lazım. Bir ayda Kur'an'ı bitir. Hocam ya işimiz var, gücümüz var. Niye? Burada en yavaş okuyan iki saatte bir yüzü bitirir. En yavaş okuyan iki saatte bir cüzü bitirir. Sabah on yaprak, akşam on yaprak okudum. Bitti işte. Bir örnek. Yani hiçbir şey arkadaşlar gayresiz olmuyor. Bir kere en başta Kur'an okuyor muyuz? Nefsimize soralım. Allah'ın kitabı kelamından nasibimiz ne? Yani bunu bir kere kendimize soracağız. Bu sadece bir örnek. Kur'an bazında bir örnek. Yoksa örnekler çoğaltılır. Evet oku. İslam akidesine muhalefet eden diğer inanç vakiteler, hurafeler ve putçuluk ile din tanımazlık ve maddecilik arasındadır. O akideler ehlini hayvanlar derecesine indirir. Hatta onlar daha da sapıktırlar. Çünkü haddin kalplerden ayrıldığı zaman onunla birlikte güzel ahlak da ayrılır. Onun yerine rezil rezil ahlak alır ve en alçak seviyelere indirir. En büyük arzuları dünya zevklerinden acilen faydalanmak olur. Ya. 25 Aklı kabul eder ve onun kapsamını sınırlandırır baba. Yani hep derslerimizde vurguluyoruz. Yani bizim için mükellefiyetin temel şartı ne? Bulu da değil ne? Akıl. Çünkü akıl olmadan bulu olsa kıymeti yok. Akıl. Yani mesuliyetin temel neyi? Ölçüsü. Aklı olmayan dinen mükellef olmaz, mesul olmaz. O halde demek ki akıl var. Heh. Nedir? İşte İslam akla bir kıymet vermiştir. Ama aklın neyini? Hududunu sınırlarında ne yapmıştır? Belirlemiştir ehl sünnet ve el cemaatte aklı bu sınırlar içinde kullanmayı, dikkat edin bu cümleye aklı bu sınırlar içinde kullanmayı dinin bir görevi sayar. Çünkü bir yerde fıkıh olabilmesi için, bir yerde iştihadın olabilmesi için, bir yerde istidalin olabilmesi için üstün zekalı, aklını üstün seviyede kullanan nelerin olması gerekir? Alimlerin olması gerekir. He, her aklı olan ne yapamıyor? Alim İştihat yapamıyor. Her aklı olan istimbat yapamıyor. Her aklı olan fıkıh ilmiyle iştigal edemiyor. Her aklı olan tefsir ilmiyle iştigal edemiyor. Etse de belli bir mertebeye ne yapamıyor? Çıkamıyor, ulaşamıyor. Ha. Ama aklın bir neyi var? Hududu var. Onun dışına çıkmamak lazım. Yani sen o şarta bağlı kalırsan, aklı kullanmanda hiçbir problem yok. Ha. Aklı dinin dışında her alanda sonsuz bir şekilde kullanabilirsin. O var. Kur'an onu ne yapar? Teşvik eder. Fizikçi misin? Aklını kullanabildiğin yere kadar kullan. Astronomus astronomi ilmiyle mi uğraşıyorsun? Aklını kullanabildiğin yere kadar kullan. Kimya ilmiyle uğraşabilirsin. Aklını kullanabildiğin yere kadar kullan. Biyoloji ilmiyle mi uğraşıyorsun? Aklını kullanabildiğin yere kadar. Bir şartla. İslam'ın zarar gördüğü ya da haramiyet olarak ilan ettiği sayana ne? Yap? girme. Şimdi mesela genetik ilmiyle uğraşıyorlar değil mi? Şimdi genetik ilmiyle bir yere kadar uğraşabilirsin. Ama onun çocuğunu ona, onun çocuğunu ona yamamaya kalkarsan bu olmaz. Haddi var değil mi? Heh. Yoksa her şeyle uğraşabilirsin. Hiçbir problem yok. Heh. Önemli olan aklın mecali. Ama dini ilimler olunca aklın mecali belli. Nedir aklın mecali? Kur'an ve sünnet nasların arkadaşlar anlamaya çalışacağız. Akıl bizim için bu. Nasıl İngilizce olmadan herhangi bir İngilizce kitabı anlayamazsın. Arapça olmadan Arapça bir kitabı anlayamazsın. Akıl olmadan hiçbir şey anlayamazsın. Akıl temel şart. Aklın olacak Kur'an ve sünneti anlamaya uğraşacaksın. Gayret edeceksin. Bunu yaparken alimler nasıl anlamış ona da bakacaksın. Yeri geldiğinde özgün şeyler ortaya koyabilirsin. Yeter ki ne olmasın? İbadatın keyfiyetiyle alakalı olmasın. Bazen özgün tefsirler ortaya konabilir. Günün ortaya koymuş olduğu verilere göre. Ama bu tefsirler sadece neyi ifade eder? Kişisel neleri? Görüşleri ifade eder. Kimseyi bağlamaz. Yani aklın mecalli belli bununla alakalı. Çok ders yaptık. Çok fazla üstünde durmaya gerek yok. Ama dediğim gibi akıl ve nakil ilişkisi çok önemlidir. Nakil temeldir. Akıl onun yardımcısıdır. Olmazsa olmazıdır. Nakil akıl akıl olmadan hiçbir işe yaramaz. da nakil olmadan hiçbir işe yaramaz. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet, kitapların gönderilmesindeki hikmet, yani Allah'a sebebi istese ne yapardı? İnsanları tamamen aklıyla sadece ve sadece doğruları, temel doğruları bulmaya endekslerdi. Ama dediğimiz gibi insanları hanif olarak yaratıyor. Şeytanlar geliyorlar, musallat oluyorlar. Allah'ın yarattığı o fıtrattan onları alıp, Başka fıtratlara doğru sevk ediyorlar. İşte burada vahiy devreye giriyor. Vahiy akılla birleştiği zaman işte. Yani büyük insanlar da ne yapabiliyor? Meydana çıkabiliyor. Yani işte bakın siz Selefe yani bu insanlar nakille aklı ne kadar güzel ne yapmış? Bağdaştırmış. Nakille aklı ne kadar güzel bağdaştırmış. En güzel misallerinden bir tanesi de Şevilsen Mümteymi'dir. Yani çok güzel bir misaldir. Yani bu ikisini gayet güzel bağdaştırmıştır. O kadar güzel bağdaştırmıştır ki bu ikisinin çatıştığını iddia edenlere de kuvvetli bir ne atmıştır? Tokat atmıştır. Hayır. Kaydemiz şu. Heh, sahih nakil, sarih akıllı asla çelişmez. Temel kayde bu. Bunu hiçbir zaman için unutmayacaksınız arkadaşlar. Sahih heh, nakil yani Peygamber Efendimiz'den doğru şekilde gelmiş. Nakit ki Kur'an'ı zaten o statüye koymuyoruz. Mütevatiren gelmiş. Sayın akil. Hiçbir zaman için neyle? Sarih akılla çatışmaz. Çelişmez. Kim bunu iddia ediyorsa yalancıdır. Kaydemiz bu. Evet oku. Aklı kabul eder ve onun kapsamını sınırlandırır bağı. İslam akidesi doğru yani Selim akla saygı gösterir. Onu takdir eder ve ona önem verir. Onu engellemez ve faaliyetini inkar etmez. İslam, Müslümanın aklının nurunu söndürüp gerek itikadi, gerekse diğer meselelerde körü körüne taklide itimat etmesine rıza göstermez. Bakın işte bakın, taklidin olmaması bile aklın varlığını gösterir arkadaşlar. Ve şu ziyade de Şeyh Binmaz'ın ziyadesidir bakın. O gördüğünüz cümledeki ziyade Şeyh Binbaz'ın ziyadesi müellifin kendisinin değil o cümle Şeyh Binbaz onu oraya ne yapmış ek olarak koymuş kitabı çünkü müracaat etmiş demek istediğim şu yani yani eğer aklın bir kıymeti olmasa tamamen dinle din olur taklit din olur arkadaşlar yani bak sayı nasıl anlayabiliyorsun sayı olduğunu anlayabiliyorsun Sayı hadis nedir? İşte mürsel hadis nedir? Zayıf hadis nedir? Müdreç hadis nedir? Bunları akledebilirsin okuyabiliyorsun. Öğrendikçe kendini geliştiriyorsun. Çünkü öğrendikçe aklın gelişiyor. Bir insan küfür de öğrense arkadaşlar, küfür de okusa aklı gelişiyor. Bakın bir insan küfür de okusa aklı ne yapıyor? Gelişiyor. Ve o adamın iman ettiğini düşünün. O adamın iman ettiğini düşünün. Onun kazandıracakları fayda nedir? Çok durumu kazandıracak fayda. Ha. Yani okumak hakikaten insanı geliştirir. Aklı geliştirir. Ama doğruları okursak doğru yönde gelişiriz. Yanlışları okursak yanlış yönde geliriz. Evet oku. Bilakis, Müslümanlardan göklerin ve yerin yaratılışına bakmasını, kendi yaratılışını ve etrafındaki Allah'ın ayetlerini düşünmesini ister. Ta ki onunla kainatın esrarını hayatın gerçeklerine idrak edebilsin ve onun aracılığı ile alakalı aklın güç edirebileceği birçok şeye ulaşabilsin. <Gülüyor> ve hatta İslam akıllarını iptal edenleri akletmeyenleri körü körüne atletmeden düşünmeden ve basiresiz bir şekilde babaların yoluna tabi olanları yerleştir. İslam'ın aklı başı bu şekilde olmakla birlikte aynı şekilde aklı başıboş bırakmamış, aklın amel sahasına bir sınırlandırma getirmiştir. Bunun sebebi ise aklın idrakine güç yetiremeyeceği, hakikatini kavrayamayacağı ilahi zat, ruh, cennet, cehennem gibi gayb ile alakalı konular karşısında gücünün dağılıp bozulmasını engellemektir. Çünkü insan aklının hareket edebileceği belli bir sınırı vardır. Dolayısıyla ne zaman bu sınırı açmaya çalışırsa sapıtı ve çıkışını bulamayacağı bir labirentin içerisinde kaybolur gider. Buna göre aklın hareket sahası görülebilen ve hissedilebilen bir şeydir. Konu duyular ile hissedilemeyen gaybiyat ise aklın ona dalmaya hakkı yoktur. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Kevni ayetlerde akıl tek başına yeterli olabilir. Nedir kevni ayetler? İşte oluşumla alakalı. Dünyanın düzenine bakın, alemin düzenine bakın, sisteme bakın. Yani burada akılla pek çok şeye varabilirsiniz ama şer'i ayetlerde böyle değil. <gülüyor> Nakitsiz burada bir yere varmanız ne? Mümkün değil, zor. O bakımdan. Ha, mesele şer'i ayetler olunca nedir şer'i ayetler? Yani Allah Azze ve Celle'nin ile ilgili ayette ne yapmamız lazım? Muhakkak nakle müracaat etmemiz lazım. Yani bir insan namazı aklıyla keşfedemez, namazı aklıyla kılamaz, namazı aklıyla tarif edemez mümkün değil. Ama aynı insan suyu aklıyla tarif edebilir. Yani burada önemli olan dengeyi kaçırmamak. Geçen derste söyledik yani bu ümmetin selefi nakille uğraşırken de akli konularda en öndeydi. Bakın nakille uğraşırken de akli konularda en öndeydi. Yani ne demek bu? Tıp da onlardaydı. Sosyoloji de onlardaydı. Her şey onlardaydı. Örnek oldular örnek. Batı bizden alma ne yaptı? Kalktı bazı şeyleri. Hırsızlık yaptı. E, sonra birileri çıktı dedi ki ya arkadaşlar siz bu kadar çok nakille uğraşıyorsunuz. Nakille uğraşmayın akılla uğraşın. Dikkat edin. Akılla uğraşmaya başladık. He, yani nakli bir kenara attık. Ne oldu? Akılda da geri kaldık. Şimdi birileri hep ne diyor? İşte diyor şu Müslümanlar yok mu? Ya da şu işte Müslüman zihniyeti yok mu? İşte insanı beşeri ilimlerde geri bıraktı. E arkadaşlar yani bunu diyen ne kadar zalim bir insan. Endülüsü niye geride bırakmadı peki? Neden Endülüsü geride bırakmadı? Neden? Yani mesele akli ilimle ya da şerh ilimle fazla uğraşmak değil. mesela ikisini ne yapmak? Bağdaştırmak. İkisi bağdaştırılırsa hiçbir problem olmaz. Evet. Anladım. 26. İnsani duyguları kabul eder ve onları onları doğru da hedefe yönlendirir bağlı. Yani bu da güzel bir bağ. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakın. İnsani duygulara ne kadar bağlı olduğunu görürsünüz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amellerin en faziletlisine dair Herkese verdiği tek bir cevap yoktur. Herkese farklı cevaplar vermiştir. Çünkü i̇nsani duygular, insani zaaflar, insani eksiklikler bunlar mevcut. Yani herkese siz aynı reçeteyi uygulayamazsınız. Herkesin reçetesi farklı. Yani bir farkı vardır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Nedir o farkı? O vahiy ile o adamın eksikliğini ne yapmıştır haber almıştır. Sadece farkı odur. Sen vahiy ile haber alamazsın, musahabe ile haber alırsın. Bir adamla bir yolculuk yaparsın. Bütün eksikleri tek takır takır ne yaparsın? Görürsün. Mümkündür. Yani yolu var, yöntemi var. Önemli olan he, insanın duygulardan müteşekkil olduğunu, her insanın farklı duygular taşıdığını, duyguların farklılık arz ettiğini bileceksin. Ona göre tedaviyle ne yapacaksın? İstigal edeceksin. Tek bir metot yok. Pek çok metot var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı zaten bu metotları içeriyor. Evet o Duygular içgüdüsel bir şeydir. Hiç kimse kendisini ondan soyutlayamaz. İslam akidesi cansız, donuk bir akide değildir. Bilakis hayat dolu bir akidedir. İnsani duyguları kabul eder ve onlara gerçek değerini verir. Aynı zamanda dizginleri ona bırakmaz. Bilakis onu ıslah eder, yüceltir ve doğru hedefe yönlendirir. Öyle ki onu yıkıcı ve bozucu bir unsur olmak yerine hayır ve ıslah aracı kılar. Bu akide sevgi, buğuz ve diğer duyguları kontrol eder. Bu duygulara sahip olanı tasarruflarında dengeli, davranışlarında ve ilişkilerinde hakim kılar. Kişi bütün bunlarda Allah'ın kendisini gördüğü, her haline mutbeli olduğu ve yapmış olduğu şeylerde onu hesaba çekileceği kaidesine inanarak, hareket eder. Yani ihsanı ne yapar? İnsan da bütün neyiyle? Çerçevesiyle yerleştirir. İhsan. Çok önemli. Yani bakın bir insan namaz boyutunu alabilir. Zekat boyutunu alabilir. Haç boyutunu alabilir. Ama ihsan boyutunu almazsa çok bir işe yaramaz. Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmek. İbadet. Genel. Sen onu göremezsin ama o seni görür. Bu kaydı çok önemli. Yani işte ihsan kaidesini eğer ne yaparsan kazanabilirsen gayret edersen işte buradaki bu neye? Duygularına hakimiyeti de kazanırsın. Peygamber aleyhissalatü vesselama bakın. Hangi düşmanlığı ya da hangi birini sevmemezliği ...onu zalim olmaya gitmiş. Yani... ...hinde yaptığı muameleyi düşünün. Vahşiye yaptığı muameleyi düşünün. Yani büyük bir sınavdır biliyor musunuz? Büyük bir sınav. Yani vahşi senin huzuruna gelecek. Senden aman dileyecek. Ve sen ona aman vereceksin. Çünkü... Ortada duygularıyla hareket eden bir insan yok. Vahiyle hareket eden bir insan var. Duyguları da bazen galebe çalabilir. Ama o galebe çaldığı duyguları onun imanını kabul etmemek için değil. Yani ney? Bir daha fazlaca gözüne gözükmemesi için kullanır. Dengeyi bulmak lazım arkadaşlar. Denge. Çok önemli. Denge. Ayette ne diyor? Bir kavme bir topluma duymuş olduğunuz kin. Bakın bir kavme bir toplum. Yani bu şahıs da olur. Ha, sizi adil olmaktan uzaklaştırmamalı. Yani bunu icra edebiliyor musunuz? Çok önemli. Yani adalet işte her şeyin kıvamı eşitlik değil. Adalet. Ha, burada da bize müellif diyor ki insan duygularıyla var olan bir insandır. Yani insanoğlu duygularıyla var. E i̇nsanın mayasında iyilik de var, kötülük de var. Yani o halde duygular iyi de olabilir, kötü de olabilir. Peki İslam nasıl bakar? İslam insanları bu duygularıyla birlikte bakar. Ve bu duygularını tedavi etmek için de bütün zemini hazırlar. Yani Abla İbn Himal örneğine bakın. İçkiyi bırakma hadisesine bakın. İçki haram kılınmış, küpler dökülmüş, Medine sokaklarında günlerce... Suyul oluşmuş, öyle bir alan sel oluşmuş, o kadar çok içki işiniyor. Yani bizde su neyse... Medine'de içki o. Haram kılınmış artık. Ama Abdullah bin Hımar gerebi derse içkili geliyor. İçkili geliyor, yani içkili. Yani kapıdan giriyor içkili. Yani hani sahibidir, onun şahsında söylemek doğru olmaz ama yani bir insan düşünüleş gibi kokuyor. Sallana sallana geliyor. Geliyor bir de peygamberin meclisinde ortaya oturuyor. E şimdi sahabenin yerinde biz olsak yani belki daha kötüsünü yaparız. Bir kişi oradan ona küfrediyor. Sataşıyor. diyor falan derken ağlama başlıyor. Ve peygamberi resulatü vesselam men ediyor. Vallahi diyor Allah ve Resulü sevi şey seviyor. Sövmeyin ona. Şimdi bu ne demek? Yani bu nasıl bir uygulama? Şimdi ben bir yerde bir derse gittim. Bundan 10 yıl önce falan. Adam e, ilmehlinden bir adam. Yani belli bir menerji yok. Bir öğrenci geldi. Dövmeli. Çocuk kapıdan içeri girdi. Yazdı da kısa kol. Dövmesinin ucu şuradan ejderbaşı mıdır artık nedir bilemiyorum. Ben çok dikkat etmedim. Doğur dedi. Sen buraya girersen dedi melekler kaçar. Sende şeytan emmareleri görüyorum. O dövmeni yok et gel. Çocuk ağlayarak çıktı gitti. Bu uslup mu arkadaşlar? Ya? Bu uslup mu? Bu uslup mu? Yani ilim bir adam bu yani. İsim vermiyorum. İlim bir adam. Türkiye'de de çok maruf. Yani sen madem bu kadar hadise bağlısın, niye bu canibi almıyorsun? Ya şu canibi de al. Her işin bir uslubu var. Yani üniversitede okuyan bir çocuk etkilenmiş belli. Belli etkilenmiş. Sen onu o işin Muhammed'in anlatabiliyor musun? Kenara çekip yaptığının yanlış olduğunu anlatabiliyor musun? Böyle direkt hemen baştan hecretmek, baştan kesip atmak kolay. Her işin bir uslubu var. Yani Peygamber eslatı ve hayatına bakacağız. İnsanın duygularını ön plan alacağız. O duyguları tedavi için elimizden geleni yapacağız. Evet. Çok uzatmaya gerek yok. Hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla ancak Allah için sever. Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için de eder. sevgini vermiş olduğu heyecanda da ya da kızgınlığın şiddetinde rezil bir fiil, kabul edilmeyen bir davranışta bulunmaz. <gülüyor> Allah'ın bilinlemiş olduğu halleri aşmaz. Bokide'ye sahip olmayan toplum, cahili bir topluma dönüşür. Fertler arasında kargaşa ve anarşi yaygınlaşır. Toplumun tamamında korku hüküm sürer. Fertleri öldürmekten, yağmalamaktan, yıkıp tahrip etmekten başka bir arzusu olmayan vahşi hayvanlara dönüşü. İşte kalplerinde İslam akidesi karar bulmadan önce cahili toplumun ne olduğunu gösteren en bariz özellik budur. Evet birbirlerini keserler, sorarlar. <gülüyor> evet devam et sonuçta. Da. 27. Sonuç olarak İslam akidesi bütün problemlerin halledilmesi garanti eder. Halledilmesini garanti eder bağlı. İster ayrılık ve dağılma ile ilgili problemler olsun ya da siyaset ve iktisatla alakalı problemler olsun veya da cehalet, hastalık, fakirlik ve daha başka problemler olsun hiç fark etmez. Şimdi birileri zannediyor ki İslam işte nedir namaza, ibadete işte ne bileyim insanın ev hayatına müdahale eder ama işte topluma müdahale etmez işte bir ekonomisi yoktur bir bilmem ne yoktur vesaire yoktur. Ben e, iktisat fakültesinde okurken bizim bir e, solcu hocamız vardı. Yani hemen hemen her vesileyle ile dine saldırmayı şey yani fazilet adlederdi öyle bir adam. Bir gün dedi ki ya dedi İslam'ın dedi geliştirmiş olduğu dedi. Yani bir ekonomik model yok dedi. Yani yok böyle bir şey. Yok dedi. Yani İslam'da dedi ekonomi yok. Neyse anlattı anlattı anlattı anlattı. En son soru bölümü geldi. Yani işte Karadenizli olmanın vermiş olduğu işgüzarlıkla yani hayatımın en büyük hatalarından biriydi kalmaktan son anda kurtuldum ama neyse yani bir şey yaptık benim mi kaldım hocam dedim bir şey sorabilir miyim sor dedi hocam dedim İslam'da dedim işte bir iktisat yok bir model yok dedim bir şeyler söylüyorsunuz ama ben şunu anlamıyorum dedim yani cebimden kalemi çıkardım bakın dedim hocam bunun ismi kalem değil mi bu bir materyal eğer dedim kalem diye bir şey olmasaydı biz buna kalem ismi koyar mıydık? Koymazdık. Var ki biz buna kalem ismi koyduk. Sen İslam'da iktisat yoktur diyorsun. Daha Türkçesini bulamadığınız Arapça bir kelime. He, fakültenin ismi bile iktisat. Olmayan bir şey ismi nereden çıktı dedim. Kuzdu beni sınıftan dışarı attı. Ya ismi bile Arapça. Yani bulamamışsın, Türkçe bulamamışsın. Ya iktisat diyorsun ya ekonomi diyorsun. Hadi bul bakalım Türkçesini. ...ya olmayan... ...yani e, kast kelimesinden gelir... ...o iftial babına sokulmuştur... ...ya olmayan bir şey nasıl olup da... ...ismen mevcut... ...yani bu var ki mevcut... Ha. ...yani İslam böyle bir din... insanı yatağında... ...insanın yatağında... ...şirketindeki kasadaki paraya kadar... ...her şeye karışır arkadaşlar... ...böyle bir din... ...komple bir din... ...yani hiçbir eksiği yok velillahi lillahilhamd... ...böyle bir din... ...her alana hitap ediyor... Her alanla alakalı fetvaları var. Ha, e, Kahire'de iktisatla alakalı yapılmış çalışmalar ya da işte eskiden yazılmış ala, e, kitaplarla alakalı bir e, her sene şey oluyor, fuar oluyor. Yani bu Kahire e, uluslararası kitap fuarından ayrı iktisatla alakalı. Ben gitmedim ama diyorlar ki üç dönümlük araziye kurulmuş bütün standlar ağzına kadar kitap dolu. Bakın ekonomiyle alakalı sadece bu. Sadece iktisat. E ya bu nasıl bir şey yani? Düşünün nasıl bir şey? Hangi dinde bu var? He. Hangi dinde bu var? Onun için, yani elhamdülillah, din komple bir din. O bakımdan bir eksiği yok işte. Önümüzdeki dersten itibaren inşallah, ehl Sünnet ve El-Cemaat'in özelliklerini alacağız. Evet. Bit bitirelim mi? Bitir, bitir. Bitmedi <gülüyor> ben bitiriz. Allah onunla dalmış kalpleri ve ayrılığa düşen görüşleri bir araya getirmiştir. Onunla Müslümanları fakirlikten sonra zenginleştirmiş, cehaletten sonra öğretmiş, körlükten sonra görür kılmış, açlıklarını gidermiş ve korkudan emin kılmıştı. Evet. Şimdi menheş dersinde galiba iki hafta önceydi. Başlamıştık sonra araya zarureten bir şey sokmuştuk. Bir insanın ircadan beri olmasının neyini? Bu unsurlarını burada zikretmiştik değil mi? Başka yerlerde de e, ders yaptığım için bazen karışabiliyor. Zafer zikretmiş miydik? <gülüyor> zikretmiştik. Evet. Mesele 3'e ayırmıştık. Neydi o? İlki e, imanın müsemması. İmanın neyi? Müsemması. Yani nedir işte? Onu 3 kelimeyle özetliyorduk. Bir diyorduk ki işte iman söz ve ameldir. İman söz ve ameldir. İkincisi İman artar ve eksilir Üçüncüsü iman istisna kabul eder Bakın iman illa da istisnalıdır demiyoruz Kabul eder Yeter ki istisnada ne olmasın Şek ve şüphe olmasın Şek ve şüpheden mütevelliden yapılan istisna da haramdır Buna dikkat edeceğiz Bu çok önemli Bu kitaplarda genelde eksik anlatılır Kitaplarda genellikle eksik anlatılır Şüphe olmayan istisna makbuldür Şüphe olan istisna mahkemeyi <gülüyor> değil. İşte bu üç şartı ne yapan ifa eden bir insan neden beridir? İrcadan dan beridir. <gülüyor> Beş tane unsuz zikretmiştik. Ee, neydi ilkı Ömer? İmanın atması ve ektilmesi. İkincisi <gülüyor> zafer hatırlıyor musun? İman söz ve ameldir. Evet. Üçüncüsü. İmanda istisna vardır. 4'üncüsü hatırlayan var mı? Neydi Mustafa? Hatırlıyor musun? 4'sü eee amelle insan ordanlarıyla küfür düşebilir. Evet, insan sadece kalbiyle değil amelle, ya yani uzuv amelleriyle de ne yapabilir? Küfre düşebilir. Beşincisi günahlar imana zarar verir. Onu ne yapar? Eksiltir. Eksiltir. Eksiltir. Ha, işte bu gördüğümüz 5 unsur eğer ne yapılmış kabul edilmişse dile getirilmişse bu beş unsur insanı ne yapar? İrcadan beri kılar. Yani böyle bir insanın mürci olması ne değildir? Mümkün değildir. Buna dikkat edeceğiz. Bu birinci bölümdü. ikinci bölüm namazın terkiyle ilgili mesele. Yani namazı tekasülen terk edeni, tembellikle terk edeni kafir görmemek bir insanın Mürci olduğunu mu gösterir? Bugün inşallah Bu bölümün bir kısmını alacağız Bu bölümün bir kısmını alacağız Yani daha sonra Bittiği zaman da Allah'ın Hükmetliğiyle hükmetmemek Ancak bunu yaparken de Bunu helal görmemek Meselesini alacağız Ele alacağız Bu üç mesele şu günde miyardır Eskiden de bu vardı Yani şimdi Bugün inşallah namazı tembellikle terk etti ve terk ettiğinden dolayı yani bir kısım, biz Ümre tarafından bu adam kafir görülmediyse bunu kafir görmeyenler ya da gören bunu görmeyen insan nedir? mürci midir? de hakikaten ehl sünnet midir? inşallah bu meseleyi alacağız bakın şimdi burada kısa kısa alacağım uzatmayacağım diyor ki Arapçalarını da okuyacağım قَدْ وَقَى بَعْضُ الْغَالِط۪ينَ ف۪ي خَتَى شَن۪ينَ Diyor ki, bazı aşırılar yaygın bir hataya düşerler. Nedir o? فَوَسَفَ غَيْرَ الْمُكَفِّرْ بِتَرْكِ السَّلَا بِاَنَّهُ مُرْجِ Namazı terk edeni, kafir görmeyeni mürci ilan ederler. Diyor. Ya da, mürci ilan etmezler de, ya da, ya da irca neyi? Şüphesi bu adama girmiştir. Bu adamda nedir? Mürciyelik şüphesi vardır. Yani demek istiyor ki bazı aşırılar bir insan namazı terk ettiği için onu kafir görmeyeni mürci ilan ederler. Ya da mürci olmasa bile mürcieden ne yapmıştır? Bir pay almıştır. Yani o şüpheye ne yapmıştır? Düğçar olmuştur bunu söylerler diyor. وَهَذِهِ مِنَتْتَهَمْ اَلَّتِي مَنْبَاهَا اَلْجَهَلْ اَوْلْهَوَا Bu kaynağı cehalet ya da heva olan nedir bir töhmettir diyor. Yani iftiradır bu. Bu kaynağı cehalet ya da heva ki cehalet değil arkadaşlar bu. Heva. Bugün biz bunu ayan beyan biliyoruz. Bazı deliller göstereceğim ben size. Evet. Heh. Kaynağı cehalet ya da heva olan töhmetlerdendir vekilahuma kad darra bid-din gayet darar isterse cehalet olsun isterse heva olsun bu her ikisi de dine çok fazla zarar vermiştir hangi sebeple olursa olsun lianhu kesru'thi kelam eyyimet ed-din es-selefiyyi en terk as-salat keslen min gayri cuhud leysa kufra çünkü diyor, he, din imamlarının, seleften din imamlarının pek çoğunun sözünde şu yaygın bir şekilde mevcuttur. O da ne? Namazı, namazı inkar etmeksizin, terk etmek küfür değildir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ve bihazâ gâle taifetun min ulemâil muslimin. Bu ümmetin, bu Müslümanların alimlerinden bir grupta bunu açıkça ne yapmıştır? Dile getirmiştir. Kez Zühri, İbn-i Şahab Ezzühri gibi ve Malik İmam Malik gibi ve Şafii, İmam Şafii gibi ve Ubeyd, El Ebu Ubeyd El-Kasım Bin Selam, Ebu Ubeyd El-Kasım Bin Selam gibi. Pek çok. Bunlar sadece en barizleri. Şimdi şu ümmetin, şu ümmetin bir buçuk milyarlık İslam alemin, aleminin batısıyla, doğusuyla herhangi bir Müslümanla sorsanız tanıdığın İslam alimi bana zikret derseniz herhalde dört meslep sayar. Değil mi çoğu? Yani hemen hemen herkes tanır. Yani işte İmam Ebu Hanife, işte İmam Malik, işte İmam Şafi, İmam Ahmet hemen hemen bunu hepsini yapar? E bilir. E onlara bile bakarsanız bunu göreceksiniz arkadaşlar. Dördü de bakın, dördü de ha, namazı tembellikle terk edeni kafir görmüyor. İmam Malik, İmam Ahmet'ten Raci olan kavil bu. Yani İmam Ebu Hanife zaten her ne kadar öldürmüyorsa da dövene kaldı, öldürene kadar dövülür diyor. Yani şimdi bir imam düşünün. Bakın şunu anlamak lazım. Birileri zannediyor ki i̇mam Ebu, Hanife, i̇mam Ebu Hanife namazı terk etmeyi hoş görmüş. Bakın diyor ki İmam Ebu Hanife bu adam hapsedilir ve namaz kılana kadar dövülür. Şimdi bir insanı düşünün namaz kılmıyor her an dayak yiyecek değil mi bu halde bu adam? ölür zaten namaz kılana kadar bu adamı döveceksin sen e şimdi kıldı iki gün sonra gene kılmadı gene yakalandı gene dövüldü e bunu adet haline getirdi zaten dövüle dövüle ölür bu adam yani amelin terkini suç saymış arkadaşlar buna dikkat edeceğiz E imam şafii'nin verdiği fetva belli hadden öldürülür diyor ne demek hadden öldürülmesi Zani gibi yani. cenazesi de kılınır. İmam Malik kez aynısını söylüyor. İmam Ahmed'ten iki kavil var. İki tane kavil. Birine göre riddeten öldürülür. Diğerine göre hadden öldürülür. Mesela han deyince akla gelen en büyük alimlerden bir tanesi hangisidir? i̇bn Kudame değil mi? i̇bn Kudame. O diyor ki tercih edilen hadden öldürülmesidir. Diyor. Riddeten değil. Bizim mezhepte Racı olan budur. İbn Batla da bunu nakletmiştir. Çok önemli değil. Dört tane alim var. Diyelim ki İmam Ahmed reddeden öldürülür dedi. Bakın üç tanesi hadden öldürülür dedi. Tekarsülen tembelliğine saymadı, küfür saymadı. E şimdi bu üç imam mürci mi arkadaşlar? Bu üç imam mürci mi? Siz bunlara mürci diyebilir misiniz? Bu insafsızlık değil mi? Bunu hangi cesaretle diyeceksin sen? Hangi cesaretle? Yani Şeyh Albani'yi ezip geçmek kolay. Hayatında zordu. Öldükten sonra ezip geçmek kolay. E peki bunları ezip geçin. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Alimlere mürciyi diyenler şu toplumu zaten Müslüman görmüyor. Bakın. Alimlere mürciği diyenler şu toplumu zaten Müslüman görmüyor. Bugün Albaniye mürciği diyen normal bir Türk vatandaşına zaten galim mürciği der. Aşırı mürciği der. Müslüman görmez. Arkasını görelim. Heh. Şimdi bakın diyor ki Gale Ebu Bekir el İsmaili bu adam Selefin umdelerinde fi <gülüyor> ma'raf zikrihi itikad e immetil hadis. Halis İmamların İtikadı diye bir kitabı var bu zaten. <gülüyor> Selefin önderlerinde, üstün şahsiyetlerinde. He. Halis imamlarının itikadını sayerken bakın ne diyor. Vakt-i lefu fi mutaammidi terk-i el Farz namazı teammüden terk eden hakkında ihtilaf ettiler diyor âlimler. Hatta yezebe <gülüyor> vaktuha min gayri <gülüyor> özürün. Herhangi bir özür olmadan vakit çıkıncaya kadar özürsüz bir şekilde namazı ne yaptı? Tam müden kılmadı. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu bilgilerin bir kısmı en azından ismen aklınızda kalsın. İhtilaf ettiler diyor. Fekefferu <gülüyor> cemaatun. Bir toplumu, bir bölümü ne yaptı? Hadis ehlinin onu tekfir etti. Bir bölümü onu ne yaptı? Tekfir etti. Li maru yani Nebi sallallahu aleyhi ve Peygamber Efendimizden rivayet edilen şu hadisten dolayı en hukal neydi o hadis? Beynel abdi ve beynel kufri terkus salah. Heh. Neydi? Kulla küfür arasında ne vardır? Namazın terki vardır. Bir kısmı bu hadisi aldılar. Bu konuyla alakalı daha önce dersler yapmıştık. Yani bu bir vakı, bunu inkar eden yok. Yani namazın terkini tekasülen tekasülen namazı terk edeni kafir saymayanlar kafir sayanların varlığını red mi ediyor? Böyle bir şey yok. Ama bakın, hadis imamlarından bir kısmı bu hadisin zahirinden dolayı ne yapmış? Kafir saymış. Ama dikkat ederseniz bakın orada müteammüt kelimesini kullanıyor. Buna da dikkat edeceğiz. Teammüt var. He. Sonra ve teevvele cemaatun minhum bizalike Bir kısmı da bu hadisi ne yaptı? Tefsir etti. Şöyle anladı diyor. Nasıl anladı? Men cahiden laha. Yani o namazın farziyetini ne yapan? İnkar eden. Orada kastedilen namazın farziyetini inkar eden insanın neye düşmesidir? Küfre düşmesidir. Bir kısmı da diyor ehl hadisin böyle anladı. Bakın bir kısmı böyle anlıyor, bir kısmı böyle anlıyor. Bunlar kimden arkadaşlar? Ehli hadisten insanlar. Muhaddisundan insanlar. Öyle Eşarilerden, Maturidilerden işte falandan filandan değil, ehli hadisten. Hadis ehlinden. Bakın. Ebu Osman es-Sabuni ne diyor? Onun da Akideti Selef ve Asabil Hadis diye kitabı var. Selefin akidesi ve Hadis asabının akidesi diye. Bakın. Diyor ki: "İhtilefe ehlü'l-hadis" Hadi ehli ihtilaf etti. Fi terkil muslim salatel farzi müteammiden bir müslümanın farz namazı teammüden müteammüt olarak terk etmesi hususunda ihtilaf etti. Fe o bizalike Ahmet bin Hanbel Ahmet bin Hanbel böyle bir insanı tekfir etti. Ve cemaatül min ulema selef. Yine seleften bir cemaat. Bakın daha sonra ne diyor? Ve dehebe şafi'i İmam Şafii ve ashabu yine ashabı ve cemaatun min ulama-i selef. Yine selef alimlerinden bir topluluk. Bakın selef mürci değil. Ve bakın dikkat edin rahmetullah aleyhi ecmaîn diyor ondan sonra. Allah hepsine ne yapsın Allah. rahmet Allah. etsin ila ennahu layekfur. Bu adam kafir olmaz. Niye? Madame <gülüyor> Mu'takiden vucu vücubiha. Çünkü bu adam farziyetine ne yapıyor? inanıyor. Daha sonra ne diyor? Ve teevvelül haber. O hani demin okuduğumuz hadis var ya. Onu tefsir ettiler anladılar. Men tereke salate cahiden. Namazı kasıtlı olarak terk etme olarak anladılar. Evet. Bakın Mervezi ne diyor? Tazim kadr salah salat diye kitabı var. Namazın mertebesinin tazimin. Evet, onunla alakalı. Vekane min men vehbe hadal yani ademe kufri i tarihi namazı terk edenin kafir olmadığını söyleyenlerin mezhebinde olanlardan bazıları min ulemâ-i ashabil hadis. Hadis ashabından bir kısmı. Kim o? Eş'afî radıyallahu anhu. İmam Şafii. Bak, hiç Ebu Hanife'nin ismi geçmiyor. ve ashabu ashab ve Ebu Sevr Ebu Sevr ve gayruhu başka ve Ebu Beyde yine Ebu Beyde fi muafıkı o da yine onlara ne yapıyor muafakat ediyor tüm mesalka bir isnadi hadel kabul anizüri sonra da senediyle zürinde ne yaptığını bunu söylediğini ifade ediyor yine bakın İbnül Munzir Kitabul İşrafta Selefin bu konudaki ihtilafını zikrediyor. İbnül Müzir. Yine İmam Begavi, Şerh-i Sünne'de Selefin bu konudaki ihtilafını zikrediyor. Yine İbn-i Abdilber, Temhid ve İstiskar'da Selefin bu ustaki ihtilafını zikrediyor. Yine İbni i Teymiye, Mecmul Fetava'da Selefin bu ustaki ihtilafını zikrediyor. Yine İbnül Kayyimi, Kitab-ı Selefin bu ustaki ihtilafını zikrediyor. Yani Selef ihtilaf etmiş. Şimdi birileri kalkacak, He, yani ama albani ama başkası çok önemli değil. Namazı tembellikle terk edeni mürciyi görecek. Bunlar insafsız insanlar arkadaşlar. Bunlar art niyetli insanlar. Burada iki tane tembihimiz var. Onu verdikten sonra bitireceğiz. Bir, buraya dikkat edelim. İtham men layık furu tarike salah bi' Be'ennehu mürciyi. Namazı tembellikle terk edenin mürci olarak, namazı terk edenin, kafir görmeyenin mürci olarak itham edilmesi töhme Kadim diyor. Eski bir itham. Yeni değil. Eski bir itham. Yani işte eskiden de pek çok alim dediğimiz gibi namazı tembellikle terk edeni kafir görmemiş. Eski bir itham. Ve Fir'ye gayrı değil. <gülüyor> Yine yeni olmayan yani eskiden de var olan bir topluluk. Gat nataka biha badül <gülüyor> muktedia. Bazı bidatçılar bunu özellikle nutuk etmişlerdir, söylemişlerdir. Bakın bidatçiler kemana kale es sekseki anittaifel mansuriye. Her yerde bu mansuriye tayfesi karşımıza çıkıyor. İşlerinde müşebbihler de var çünkü. Evet. Sekseki'nin kimde Mansuriye taifesinden naklettiği gibi. Ne yaparmış Mansuriye taifesi? Enneha semmet Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ehle sünne vel mürciye Mansuriye taifesi ehl-i sünnet vel cemaati mürciye olarak isimlendirilmiş. Likavliha. Neden? Çünkü ehl şunu dermiş. İnne tarike salah izalem yakun cahiden li vucubiha namazı terk eden eğer faziyetini inkar etmeden terk etmişse, Ehl-i Sünnet'ten doğru mesebe göre nedir? Müslümandır. Bakın, bundan dolayı Mansuriye taifesi ne yaparmış? Heh, ehl Sünnet'i mürci olarak tanımlarmış. Ve eulüne onlar diyorlar ki Mansuriye, dikkat edelim arkadaşlar, çünkü namazı tembellikle terk etmeyi Küfür görmemek şuna götürür insanı. Neye? İla ennel imane in dahum kavlum bila amel. Bakın, işte bugün mevcut. Aynen. Neye götürüyormuş biliyor musun? Bir insan namazı tembellikle terk edeni kafir görmezse iman, iman, iman he, amelsiz sözdür. Ona götürüyormuş. İman amelsiz söz. Arkadaşlar devamlı söylüyoruz. Namazın terkini küfür görmek fıkhi bir meseledir. Namazın terkini küfür görmenin amelin terkini küfür görmeyle alakası yoktur. Yani bu ne demek? Yani biz eğer namazı terk edeni kafir görüyorsak ameli terk ettiğinden dolayı görmüyoruz. Böyle bir kuralımız yok. Çünkü ehl-i sünnet vel cemaatte amelin terki ne değildir? Küfür değildir namaz belli başına bir ibadettir belli başına bir özelliktir belli başına bir fenomendir hadiste varit olduğu için böyle söylemiştir alimler onlar amelin terkini küfür gördüklerinden dolayı dememişlerdir hep söylüyoruz ha. Yani bakıyoruz rivayete neydir rivayet ha. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür görmezler değil mi? amelin terkine değil küfür değil namazın Ha, küfür görülmesi terki değil. Mesele terk meselesi değil. Namazın neyine kendini bir özellik. Abla bir Şakik rivayeti öyle. Yani bunun amelin terk ile alakası yok. Şimdi buradan yola çıkarak şimdi bakın Mansuriye ne demiş? Çünkü onların bu sözü şunu gösteriyor. İman sadece sözdür, amel değil. Yani demek istiyorlar ki hangi amel olursa olsun, hangi amel? Farz amelse terk edilse ne olursun? Kafir olursun. Öyle bir şey yok. 2- Ennellezine la yukeffirune tariki salakeslen <gülüyor> min ehl sünne sünnet sünnetten namazı tembellikle terk edeni kafir görmeyenler buraya dikkat edelim arkadaşlar. bu afimen ve ala hatarin azim. Namazı terk edeni de davulla, zurna ile karşılamıyorlar. Onu günahkar ve büyük tehlike üzere görüyorlar. Ona dikkat edeceğiz. Davulla zurnayla karşılamıyorlar. Ve hada mala yettefik velâ yeştemî mâmeve bil mürciye Evet. Bu mürciye mesebiyle ne yapmaz? Asla bir arada ne yapılamaz? Düşünülemeyecek bir olaydır. Çünkü niye? El müpteda. Bidatçı ney? Mürciye mesebi niye? İllâ iveştemâ zıddân vertefâ en nakîdân. Eğer sen iki tane zıttı bir arada toplaman mümkünse bu söylediğini de bir arada topla. Anladık mı? Mümkün değil. Yani. O kadar birbiriyle ters bir olay. Çünkü niye? Mürciye mezhebi ne diyor? Bir insan değil namazı. Bütün farzları terk etse imanı neyle birdir? Cebrail'in imanıyla birdir diyor. Yani. Ebu Bekir'in imanıyla birdir diyor. Mürciye Yapılan günahlar, masiyetler imanı ne yapmaz? Zarar vermez, Zarar vermez diyor. Böyle bir şey yok. Evet, buna dikkat edeceğiz. Ve hala amala yekunu velaken bu ne geçmişte oldu ne de olacak. Böyle bir şey yok. Galel Albani rahimehullah. Bakın Albani ne diyor? Namazı tembellikle terk edeni kafir görmeyen Albani. Ve min ma şekke fihi. Şüphe olmayan şeylerden bir tanesi de şu: Ennet tesahul, be edai ruknın minhadil erkan el erba, el ameliği. ameli bu dört rükünden herhangi bir tanesinde gevşek davranmak. Bakın bir değil dört. nedir ameli dört rükün? Nedir zafer dört rükün ameli? Şahdetiğini çıktı mı? Ne kalır? Ha. bu dört tanenin bir tanesinde gevşek davranmak. Mima yargılı <gülüyor> faile zâlîke lıluku fil küfri. Bu gevşek davrananı yani o faili o işi yapanı ne doğru iter? Küfre doğru. Küfre doğru. iter. Küfre düşmesine neden olabilir? Buna dikkat edeceğiz. Daha sonra ne diyor? Feyukşa ala menteha ve ne bissala. Namaz hususunda gevşek davrananın hakkında korkulur. Ney? En yemute alel kufri, küfür üzere ölmesinden korkulur. Vel iyad billah. Allah muhafaza buyurur. Yani bakın cümleleri görüyor musunuz? Heh. Bu silsile daif eder. Diğer bir kitabında diyor ki Bel innahum yasifuna terkehu bil küfril asgar. Selef aksine namazın terkini küçük küfür olarak ne yapar? Vasfeder. Daha sonra bununla alakalı cümleyi kullanıyor. Heh. Şimdi bakın arkadaşlar. Bundan 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl öncesine kadar namazın terkini, tembellikle terkini heh, küfrün çeşitlerinde veya şirkin çeşitlerinde küçük küfür ya da Küçük şirk görenler son beş yıldır, altı yıldır terfi ettirdiler bunu. Küçük küfürden, küçük şirkten neye çıkardılar? Büyük küfre, büyük şirke. Şimdi ben belgeyle konuştum mu kızıyorlar bana. Elinde belgeleri var. Bundan yedi, sekiz yıl öncesine kadar Allah'ın hükmetliğiyle hükmetmeyip, bunda da müstahil olmayan, helal görmeme, eylemini küçük küfürde, ya da küçük zirken, ne yapanlar, zikredenler bunu nereye çıkardılar arkadaşlar? Büyük küfre çıkardılar. E ne oldu? 30 yıl böyleydi de şimdi mi böyle oldu? Neden böyle oluyor? Niçin? Ya itikatta nes var mı ya? Yani şimdi o mensuh oldu, bu nasih oldu. 30 e, yıl bunu amel edenlerin durumu ne? Ben bu işi neye benzetiyorum biliyor musun? Kıble değişene kadar neye namaz kılanlar? Kudüs'e kılanlar öldüler. Sonra kıble değişti. E, Sabi haklı geldi dedi ki aleyhissalatü vesselam'a sayı Allah razı olsun. Yani bu zamana kadar bu adamlar kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. E bunların amelleri ne olacak? Durumları ne olacak? Allah da indirdi. Allah onların imanlarını yani amellerini zayi etmez. Ya bu olayla o kıyas edilebilir mi arkadaşlar? Ya, mümkün mü? Böyle bir ayet mi indi? Yani örnekleri çok. Şimdi bu bağlamda şimdi istikamet yayınları diye bir yayın evi var arkadaşlar. Tafsiline girmeyeceğim. İstikamet yayınları diye bir yayın evi var. Şimdi bu istikamet yayınları arkadaşlar kitap çıkarıyor. Tabi yayın evinin bir adresi yok. Bir cep numarası var burada. Bugün bir arkadaş cep numarasını çaldırdı. Hadi müzevver öyle bir şey de yok. Dıt dıt yapıyor. Cevap veren yok. Hani kitap sipariş edilecek. Heh. Ortada e, telefon var ama cevap veren yok. Adres zaten yok. Bir mail var artık. O da ne kadar doğru bilmiyorum. Bakın. Şimdi bir kitap İslam ümmetini tekfircilik hastalığından sakındırma. İslam ümmetini tekfircilik hastalığından sakındırma diye Ha, ne kadar güzel. Hayır hayır o değil. Bu ne bakın ben size özeteceğim. Suret haktan gözükmek bu. Şimdi bir insan düşünün 70 milyonluk Türkiye'yi tekfir ediyor, kafir görüyor. Şimdi bu kitap ne diyor biliyor musun? 70 milyonluk kafir görme. 50 milyonluk kafir görme. <gülüyor> İndirim yapıyor. Suret haktan gözükmek bu. Bu kitap o işe yarıyor. Heh. Şimdi e, isim ne kadar doğru bilemiyoruz. Ebu Muhammed Asım el Makdisi. Makdisiler çok. Şimdi bu kitap mevcut piyasada. Mevcut. Her yerde bulabilirsiniz bunu. Heh, mevcut. Şimdi ben oradan bazı pasajlar okuyacağım size. Kısaca. Şimdi bakın bir kitabı daha var. O da Mürciye İnancı ve İslam Ümmeti üzerindeki kötü tesirleri diye. Sefer El Havali'nin ki bu kitabın Arapça ismi Zahirat-ı İrca. Şimdi bunu da Türkçe'ye ne yapmışlar arkadaşlar? Kazandırmışlar. Bakın bunlar he, tekfirci ama Selefin kitaplarını tercüme ediyorlar. Zahiret-i İrca'nın temel vazifesi nedir biliyor musun arkadaşlar? Albeni mürciyi görmek. Evet. Üçüncü bir kitap o tamamen ismini vererek bunu yapıyor. Rezil bir adam bu. El Albani'nin görüşlerine reddiye. Sakın zannetmeyin fıkıh görüşlerine. İtikadi görüşlerine reddiye. Bakın nelerle uğraşılıyor. Yani nelerle dikkat edin. Türkiye'de 30 yıldır davet yapan insanlar var. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bu milleti tekfire hiç düşürmediler. Ama doğrulara mı yanlışlarıyla bu milleti tekfire düşürmediler. Birileri selif adını kullanarak bu milleti tekfire düşürmek istiyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi o İslam ümmetini tekfircilik hastalığından sakındırmayla alakalı... ...evet... Kitaptan bakın ben size şimdi bir iki pasajı okuyacağım. Bakın şimdi arkadaşlar. Kitabın mukaddimesi. Dikkat edelim ya. Bak okuyacaksın işte. Bunları okumak aslında sizin vazifeniz. Ben bunları okumamalıyım. Yani Türkçe kitapla hiç etmemeliyim. Ama mecburen okuyorum. Bakın. Şimdi bu makdisi diyor ki makdisi. Şimdi diyelim bir kitap yazıyorsunuz siz. Zafer kitap yazdı. İşte diyor ki İslami bir kitap. İşte diyor ben diyor mesela diyor. İşte ne yaptım? E, Mekke'ye gittiğimde işte Uhud'a gittim. Gördüm Uhud'da şu var bu var. Şimdi pek çok insan ne yapamayabilir? Uhud'u tanımayabilir değil mi? Hemen bir diknot tutarsın zafer altına. Dersin ki Uhud işte Mekke'ye şu kadar kilometre, Medine'ye şu kadar kilometre falan yerde. Şimdi bakın şimdi dikkat edin. allah Teala bu satırları okuyanı da Bizi de ifrat ve tefrit uçurumundan, aşırılık ve taksir bozukluğundan korusun. Amin. Bazı değerli kardeşler, bazı değerli kardeşler çöldeki Cifir hapishanesinde bulunduğum sıralarda. Şimdi çöldeki Cifir hapishanesi demiş dipnot tutmuş. Şimdi çöldeki Cifir hapishanesi dipnot. Okuyorum dipnotu. Er Cifir hapishanesi, Ürdün'ün çölde yapılmış en eski hapishanelerinden biridir. Hijri 1372 Miladi 1952 yılında İngilizler tarafından yapılmıştır. Amman'dan 300 kilometre kadar uzaktadır. Ürdün şehirlerinden Mahana 60 kilometre uzaklıktadır. Hapishane kültürüümüz gelişti. Hicri 1419 yılı Nisan ayında oraya taşındık. Yönetim başka hapishanelerde tevhid davetinin yayıldığını görünce bu hapishanede bize karşı katı ve baskıcı uygulamalar yapmaya başladı. Bismillah. Kitabı açtık. Bakın. Kitaptan bir bölüm. Bu nedenle bazı gençlerin lider edindiği, bazı gençlerin lider edindiği, kendileri saptıkları gibi başkalarını da saptıran cahil önderlerin, günümüzde içine düştükleri en büyük hainlik, tekfir konusunda konuşmayı tamamen yasaklamaları, Sürekli olarak gençleri bu hükümlere bakmaktan alıkoymaları ve kaşınılması gereken bir fitne olduğunu söyleyerek öğrenmelerine engel olmalarıdır. Şimdi bakın dip ne demiş? Dikkat edin. Kim o? Bunun misallerinin olarak şunlara bakılabilir. Ali el-Halebi. Et min fitnetit tekfir. Şimdi bu et min fitnetit tekfir. Ali Halebin'in kitabı değil arkadaşlar. Al Tek Albenin de değil. Tek Albenin de değil. Albani Bin Bas İbn Useymin Üçünün kitabı bu arkadaşlar. Dikkat edelim. Üçünün kitabı. Tek bir piknesi diyelim. Evet. Üçünün kitabı. Rezili görüyor musunuz? Rezili. Evet. Ha. Şimdi bakın. Onun yani Ali Hasen'in Alimlerin bazı bazı sözlerini değiştirdiğini ve çarpıttığını Tafsirül Ukala bir terbiyesati ehli tecemü Irca Şimdi bunlar hem cehmiyeden oluyor bu alimler hem Irca'dan isimli kitabımızda oraya koyduk. İyi halt etti. Bitmedi bakalım. Önder olarak nitelendirilen dikkat edin. Önder olarak nitelendirilen ve aralarında Neredeyse en iyilerinden olan şeyhin bile bakın önder olarak nitelendirilen ve aralarında neredeyse en iyilerinden olan şeyhin bile yöneticileri tekfir edenlere şöyle sorduğunu görürsün. <Gülüyor> Dikkat edin. Bu yöneticilerin mürtet olarak kafir olduklarını tartışma icabı kabul etsek bile Kretiğe yönelik olarak bizlere faydası ne olacak? Bakınız et tahzir min fitnetit tekfir sayfa 71 albaninin sözü bu. Bakın ama cümleye bakın. Nasıl alay ediyor alimle? Önden olarak nitelendirilen ve aralarında neredeyse en iyilerinden olan şeyin bile. Evet. Bitti mi bitmedi? Şimdi sıra İbni Hüseymin'de. Şimdi İbni Hüseymin'in albani o sözünde Ne diyor? Diyor ki bu yöneticilerin mürtet olarak kafir olduklarını tartışma icabı kabul etsek bile pratiğe yönelik bizlere ne faydası olacak? Şimdi İbn-i de bu cümleye bir neyi var? Evet. Palik'i var. Bakın şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu görüş ile bağlantılı olarak bir diğeri ise şöyle der. Bu alimler bir diğeri. Şöyle böyle. İsim Görüyor musun uslu bunu? Verir mi? Vermez. Bunlar... Şa'da olan takiyeye kurban olasın sen. Bunlardaki takiye Şa'dan bin kat daha fazla. Şii sünniye takiye yapıyor. Bunlar güyan sünni. Bak şimdi ne diyor? Albani öyle demiş ya ne demiş Albani? Bu yöneticilerin mürtet olarak kafir olduklarının tartışma icabı kabul etsek bile pratiğe yönelik olarak bizlere faydası ne olacak? Bakın. Şimdi şeyde diyor ki i̇bn bu güzel bir sözdür. Yani Müslümanları Yönetenlerin kafir olduğunu söyleyen bu insanlar onlara kafir demek ile ne kazanıyorlar? Şimdi bu görüş ile bağlantılı olarak bir diğeri şöyle der. Bakayım kendini ne diyor şimdi? Bu tür asılsız sözlerin devamında da şöyle geçer. Asılsız sözlerin devamında. Onların kafir olduklarını ilan etmenin ve duyurmanın yararı sadece fitneleri alev, alevlendirmedir. Şimdi bakın. İçinde çok yer var. Ben hemen hızlıca okuyorum. Küfrün aşık olan sebep ve belirtileri ile tekfir için tek başına yeterli olmayan sebep ve belirtiler arasında ayrım yapmamak. Şimdi başlığa bakın. Dikkat edin buraya. Tek başına kişinin İslam'ı için yeterli olmayacak olan alametler de bulunmaktadır. Bu alametler şöyle. Tek başına kişinin İslam'ı için yeterli değil. Bir selam vermek Müslümanların ayrıcı niteliklerinden biridir ancak tek başına kişinin Müslümanlığı için kesin delil değildir bu bir iki kişinin Müslümanların kullandığı bir ismi taşıyor olması bu da tek başına kişinin Müslümanlığı için karar vermeye yeterli değildir üç elbise, sakal, saç, sarık ve buna benzerdir görünüşünün Müslüman olduğu izlenimi vermesi. Bu, bu gibi şeyler tek başına kişinin Müslümanlığı için karar vermeye yeterli değildir. 4. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, mazlumun ve darda kalanın yardımına koşmak. Bu da yeterli değil. Çünkü diyor bazı kafirlerde de bu tür neler vardır? Özellikler vardır. Özellikler vardır. Bütün bunlardan sonra şunu söyleriz arkadaşlar diyor. Bakın. Bu alametleri tek başına kişinin Müslüman olduğuna delil olması için bu alametler tek başına kişinin Müslüman olduğunun olduğuna delil olması için yeterli değildir. Ancak bu kişinin Müslüman olabileceği ihtimali için bir sebep niteliğindedir. Şimdi bir cihazımız var, gerçek İslamı ölçüyor, tamam mı? Çünkü bu alametlere sahip olan bir kişinin görünümü küfürden çok İslam'a yakındır allah Teala bu durumlarda söz konusu kişiyi tekfir etmemeyi ve hakkında gerekli araştırmayı yapmayı emretmiştir. Nerede var böyle bir emir ya? Allah'a da iftiracı verir. Böyle bir emir nerede var? Böyle bir, bir emir var da biz niye bilmiyoruz? Ehl-i Sünnet niye bilmemiş? Bakın cümleye dikkat edin. Ha, bu çok önemli. allah Teala bu durumlarda söz konusu kişiyi tekfir etmemeyi ve hakkında gerekli araştırma yapmayı emretmiştir. Herkes araştıracaksınız he. önce karınızdan başlayacaksınız Herkes araştıracaksınız he. bunlar İslam'ın ihtimal taşıyan alametleri olmakla beraber sadece Müslümanlarda bulunmamaktadır sadece Müslümanlarda bulunan bir fiil veya sima olmuş olsaydı araştırma yapmaya gerek kalmazdı İşte böyle bir kitap sureti haktan gözüküp içinde daha çok şeyler var bunları okumuyorum sureti haktan gözüküp he, Müslümanları vurmak şu anda bu fitneyi Türkiye'de hortlatmak istiyorlar arkadaşlar. He. Tekfir fitnesini. Onun için he. yani Müslümanların uyanık olması lazım. Bu fitneye düşmemesi lazım. Bu, bu kitaplar harıl harıl dağıtılıyor. Harıl harıl. Parayla da satılıyor, dağıtılıyor. Bu fitneye düşmemek lazım. He. Ben e, Şeyh Albani hakkında yazılan o kitabın çıkmasını bekliyorum. Eğer o kitap çıkarsa çok merak ediyorum. İçinde ne var? Bekliyorum. Yani bunu hangi akla hizmeten... Dinin hangi şubesine hizmeten basacaklar? Çok merak ediyorum. Allah herkese akıl fikir versin. Subhaneke Allah'ın ve bihamdike eşedönüleyle enteslaafilke ve etubi. Hocam son birkaç aydır kiminle İslam konuşsam, hepsi bana ilk başta tekbir şeyleri soruyor. Yani sen şunlardan mısın diye. Maalesef yani bu hali geldi. Maalesef bu